Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşler yeniden bizleri bu arada bir arada toplayan Rabbimize sonsuz hamdler olsun Rabbimiz nasıl bizleri burada topladıysa inşallah Cennette de toplasın Yüreklerimiz O günün hasretiyle Yanıp tutuşmakta Allah o günlere erdirsin inşallah O gün bitecek dert O günlere kadar bitmeyecek Cenneti dünyada aramak doğru değil Biz burada Cenneti kazanmak için varız Onun için Sorunlarla, sıkıntılarla, imtihanlarla yürüyeceğiz. Hiçbir zaman bunların bitmesine dair bir beklenti içerisine girmeyeceğiz. Böyle bir beklenti bizleri hayal kırıklığına uğratır. Yapacağımız iş bellidir. Ne gelirse Rabbi hoş geldi deyip bir mümine yakışır bir biçimde ortaya bir duruş koymaktır. Derdimiz de zaten budur. O duruşu öğrenmek için buradayız. Mevla ondan geri koymasın inşallah. Rüyaların aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatındaki yerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Efendimizin gördüğü rüyalar <gülüyor> ya da salih rüyalar diyelim biz mübeşşirat-ı ilahi olarak ikaz-ı rahmaniye olarak iltifat-ı olarak algılanmıştır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz salih rüyaları nübüvvetin 46'da bir cuzu olarak bize aktarmış ve böyle anlaşılmasını söylemiştir. Bundan dolayıdır ki ara ara sabah namazlarının arkasından bu gece ''Rüya göreniniz var mı?'' demiştir Efendimiz. Sebep budur, mesaj vardır çünkü. Eğer görülen rüya salih bir rüya ise kesinlikle Allah bir ikram-ı ilahi olarak onların vesilesiyle bir şeyleri duyuracaktır. Hal böyle olunca Efendimiz rüyaya biraz önem verir ve Allah'ın o ikram üzerinden bir şeyler vereceğinin Bilincinde hareket eder. Sahabenin bu manada rüyalarını paylaşmasını isterdi. Sabah namazlarının arkasından bu gece kim rüya gördü diye sorduğu zaman artık kim ne görmüşse anlatır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o rüyaları yorumlardı. Bazen o mecliste anlatılırdı. Efendimiz durur Hazreti Ebubekir yorumlardı. Bazen sahabi hanımları birbirlerini anlatır. Birbirlerini anlattıkları zaman da ya Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma Validemiz ya da Esma Bint-i Ümeys, bu iki isim bu konuda ehildir. Onlar yorumlarlardı. Onlardan birini aktarıyor bize Ahmet bin Hambel el-Müsned'inde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine bir sabah namazı sonrası Döndü cemaate döndü. Bu gece rüya göreniniz var mı? Sahabede ses yok. Efendimiz ben gördüm dedi. O zaman ben anlatayım rüyamı. Ve başladı anlatmaya. Rüyasını aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle anlatıyor. Gördüm ki Sürü sürü koyun sürüleri önümden gidiyor. Hepsinin de rengi simsiyah. İki üç koyun sürüsü geçti önümden ben onlara şöyle bir bakarken arkadan beyaz sürüler geçmeye başladı ve o beyaz sürüler o kadar çoğaldı ki onlar benim önümden geçip uzaklaşınca o siyahlar beyazların içerisinde kayboldu ben şöyle bir baktığım zaman hepsini beyaz gördüm Hz Ebubekir dedi ki Ya Resulallah müsaade eder misin bu rüyayı ben tabir edeyim Efendimiz et dedi ve Hazreti Ebubekir başladı etmeye. Ya Rasulallah dedi, o önce gördüğün siyah koyun sürüleri ...Arab'ın Müslüman olanları, senin getirdiğin dine inanacak Araplar ve onların sayıları çoğalacak. Ama daha sonra Araplardan daha fazla acem Müslüman olacak buradaki acem Arap olmayan unsurlardır. Bizim Türkçede kullandığımız acem anlamında değil. Araplardan sonra Arap olmayanların sayıları o kadar çoğalacak ki Araplar Arap olmayan Müslümanların içerisinde azınlık haline gelecekler. Doğru mu dedi Yarasülallah? Efendimiz tebessüm etti. Rüyayı gördüm dedi ben, çok merak ettim tabirini, Cebrail'e sordum, vallahi Cebrail aynen senin gibi tabir etti. Bu rüya şu anda hakikat değil mi? Bakın dünyanın dört bir tarafında elhamdülillah Müslümanlar var, Arap olmayıp da Arap olan bir peygamberin getirdiği dine iman edenler var. İki sene önce Almanya'da görmüştüm. Sarı sarı sakallı o Alman Müslümanları... ...üç milyon dört milyondan bahsediyorlardı onların sayılarının. Elhamdülillah. İngiltere'ye gitseniz öyle, Rusya'ya gitseniz öyle... ...Endonezya'ya gitseniz öyle, Malezya'ya gitseniz öyle. Allah bu milletin... ...millet derken İslam milletini kastediyorum elbette ki... ...sayı ihtibariyle sayılarına bir bereket vermiş... Elhamdülillah daha da bereketlensin inşallah. Mesele aslında o sayılara kalite kazandırtma meselesidir. Şimdi bizim derdimiz sayımız çok daha da çoğaltacağız. Hepimizin üzerine bu yükümlülüktür. Herkes kendi ağırlığınca bu dine insan kazandırma, bu dinden mahrum yüreklere imanın mesajını götürme noktasında mükelleftir. Ancak bir mükellefiyet de şudur ki imanlarımızın kalitelerini arttırmaktır. Peki imanlarımızın kalitesini nasıl arttıracağız? Onun yolu belli. Mesele aslında ashab kalitesinde imanı yakalamaktır. Eğer biz bugün imanlarımızı yeryüzünün en kamil manada iman edenleri olan Ashabın imanını yaklaştırma gibi bir çabamız olmazsa ortada bir sıkıntı vardır. Ne yapmalı? İmanlarımızın kalitesini yeryüzünün en kaliteli müminleri olan sahabe nesline uyarlama adına gayret göstermeli. Niye buradayız? Anladınız değil mi? Anlayalım ki burada bulunmamızın Değer ve kıymetini çok iyi değerlendirelim ve bu manada bize düşen yükümlülüklerin iyice farkına varalım. Mesele ideal kulluğun zirvesinde olan sahabe neslini ehli beyti aleyhissalatü vesselam efendimizi çok iyi tanımak anlamak onların iman kalitelerinin farkına varmak ve aynı sırtını yapma adına çaba içerisine girmektir. Allah bizi bundan geri koymasın hepimiz inşallah o gayretin içerisinde olalım delicesine yorulma bilmeden hiç yorulma demeden ah demeden of demeden Risaletin davasına hizmet etme adına aşkımızı heyecanımızı daha da ziyadeleştirelim inşallah. Aziz kardeşlerim Hazreti Fatma dedik demeye de devam edeceğiz bugün diyeceğiz bir daha diyeceğiz inşallah. Ondan sonra da onun o güzel çocuklarına sözü getireceğiz. Şimdi biz Hz. Fatma'nın çok özelliklerinden bahsettik. Bugün de mühim olan bir konuya söz geldi. İnşallah biz Ehlibeyt'in anası başlığı altında anaların en hasından analığı öğreneceğiz inşallah. Nasıl ana olunur? Nasıl ana Olunca gerçek manada bu iş yerine getirilir. Buna ait ilkeleri kavramları belki mesajları Hazreti Fatma'nın üzerinden anlamaya çalışacağız. Geçen ders biliyorsunuz Hazret Ali'nin hanımı olarak bir İslam hanımının eve hanım olarak nasıl durması gerektiğini onun hayatından öğrendik. Bugün inşallah meseleyi analık çerçevesinde ele almaya çalışacağız. Şimdi geçen o üç dersi şöyle bir hatırlayın İnanılmaz şeyler gördük değil mi Hazreti Fatma'nın hayatında babanın arkasında babasının şanına ve şerefine yakışır bir biçimde bir kamet gördük onun hayatında mücadele gördük onun hayatında müşriklerin karşısında hakkı haykıran bir ses gördük onun hayatında. 13 yıllık Mekke hayatında yaşının küçüklüğüne rağmen kendi yaşından çok çok büyük işlere imza attıklarına şahit olduk onun hayatında. Zorlu hicret yolunu gördük onun hayatında. Medine'ye geldik. Medine'de cihat meydanlarında gördük onun adını. Cihat içinde de Uhud'da diğer harflerde kendisine yakışır bir biçimde onu gördük ve daha neler neler gördük en sonda Aliye hanım olarak onu gördük. Bu kadar işin içerisinde hicretin ikinci yılı evlenecek hemen Bedri'nin arkasından sonra dokuz yıl sürecek evliliği dikkat edin. Dokuz yıllık evliliğinde üç tane erkek 2 tane kız çocuğu doğuracak bu kadar işin içerisinde asli vazifesi olan analığı kimselerden yardım almadan çocuklarını kreşlere anaokullarına havale etmeden böyle basitleştirdiğim için affedin beni ama anlaşılması için bunu söylemek gerekir kimselere havale etmeden analığı da yapacak analığın hakkında ödeyecek Allah aşkına bu nasıl bir hayattır? Bu nasıl bir hayattır? 9 yıllık evliliğine 5 çocuk sığdıracaksın. Bu kadar iş yapacaksın. Sadece ve sadece ömrün zaten 28 yıl sürecek. 28 yıllık hayatında bunca işi ortaya koyacaksın. Aradan 1400 küsür sene geçecek hakkında yüzlerce kitap yazılacak. Yüzlerce makale yazılacak Yüzlerce tez yazılacak Yüzlerce araştırma yapılacak Halen bitmeyecek Halen bitmeyecek Ne denir böyle bir hayata Vallahi tek bir şey söylenir Subhanallah denir başka ne denecek Maşallah denir başka ne denecek La havle ve la kuvvete illa billah denir başka ne denecek Onun hayatı öyle bir hayat ki bunun karşısında bu sözden başka bir şey söylenmez peki Hazret Fatma 28 yıllık kısa bir hayatına bunca şeyi nasıl sıkıştırdı nasıl yaptı onun dünyasında zaman acaba 24 saatle oluşmuyor muydu günler acaba onun yılları 365 günden oluşmuyor muydu başka bir şey mi vardı başka bir şey vardı Neydi biliyor musunuz o şey? Hazreti Fatma hiçbir zaman besmelesiz iş yapmadı. Besmeleyi sadece işin başına konmuş Bismillahirrahmanirrahim olarak anlamayın. Nasıl anlayın ne yaptıysa ne ettiyse nasıl bir adım attıysa hep Allah adına attı Allah namına yaptı. Allah adına ve Allah namına yaptığı için Allah da hayatına bereket verdi. 28 yıllık hayat 280 yıllık hayata dönüştü. Böyle bir bereket ihsan oldu elhamdülillah. Dolayısıyla Hazret Fatma... Aslında hayatıyla bize bunu da gösteriyor. İstiyor musunuz hayatınıza bereket ihsan olsun? İstiyor musunuz zamanlarınız ve ömürleriniz bereketlensin? Yapacağınız iş belli. Allah adına yapacaksınız. Ne yapacaksanız Allah namına yapacaksınız. Yani besmelesiz iş yapmayacaksınız. Analığı da böyle yaptı. İşin bidayetinde Allah adına ve Allah namına olduğu için Beş çocuk doğurdu. O çocuklardan bir tanesi bebekken vefat edecekti. Hasan'ı Hüseyin'i Zeynep'i Ümmü Gülsüm'ü kalacak. Muhassin'i cennete yolcu edecekti. Kendisi hayattayken beş çocuktan dördünü yetiştirirken de aynı hassasiyet aynı ölçüler onun hayatında yer edinecekti. Ve biz bugün. Onun o kısacık hayatının üzerinden çocuk eğitimi başlığında da birçok şey anlıyoruz. Birçok şey algılıyoruz. Ve bu manada birçok mesaj anlamaya çalışıyoruz. Şöyle onun analığını kavramlar üzerinden anlamaya çalışsak. Belki bu konuda farklı tespitler yapılabilirdi. Ama ben öyle bir tespit yapabildim. 6 <gülüyor> tane... Temel esas üzerine analığını bina ettiğini gördüm. Hazreti Fatma'nın. İslam'ın ideal manada bir anası o. Altı tane temel esas üzerine analığını bina, bina etmiş. Analık adına böyle bir numune ortaya koymuş. Nedir o altı tane temel esas? Bir teslimiyet. 2 muhabbet. 3. Üç. Merhamet dört adalet beş salihat altı sebat Hazreti Fatma'nın hayatının üzerinden analığın kodları bunlar o bize hayatı ile bunları gösterdi altı tane maddeyi de biraz vaktimizin el verdiği nispetle anlamaya çalışacağız birincisi neydi? Teslimiyetti işin en önemli kısmı da oydu zaten onun için birinci madde odur. Teslimiyet bugünün ana ve babaları olarak hepimizin sıkıntı çektiği bir noktadır. Biz kendimiz temsil etmediğimiz şeyleri çocuklarımızdan istiyoruz. Düşünün oturuyoruz televizyonun karşısına çocuğumuza diyoruz ki ders çalış. Eğer çocuğumuz bizim o halimizi görüyor ve halen ders çalışıyorsa emin olun o çocukların eli ayağı öpülür. Biz yapmadığımız bir şey istedik onlardan kendimizi mahrum etmediğimiz şeyleri onlardan istiyoruz. Temsiliyet adına bugün hepimizin sıkıntıları var. Konuşalım mı sıkıntılarımızı yoksa güzellikleri mi konuşalım? En iyisi konuşmayalım ama siz biliyorsunuz hepimiz aynı ortamda aynı çevrede yaşıyoruz. Dertlerimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen Hazreti Fatma, yeryüzünün en güzel en has insanı olan, ve vesselam efendimizden temsiliyet adına çok önemli şeyler görmüştü. Bakın mesela efendimizin arkasında yürüyor Mekke sokaklarında o sıkıntıları görüyor yaşıyor Hazreti Fatma. Gece oluyor eve geliyor baba kız o günler Hatice anamız da var Mekkeli yıllardan bahsediyorum. Hazreti Fatma babasının Gündüz hayatın içerisinde çektiği ızdırabın kat kat fazlasını gece Rabbi ile baş başa kaldığı zaman çektiğini görüyor. Allah aşkına böyle bir kız etkilenmez mi babadan? İnsanlığa? Hidayeti taşımak için çırpınıyor Mekke sokaklarında varıyor ona o yüzünü eş, ekşitiyor varıyor ötekine ötekisi ağır söz söylüyor birisi işkence ediyor biri hakaret ediyor hiçbir şeye takılmadan ondan ona ondan ona ondan ona bütün kapıları dolaşıyor arkasında Fatıma hidayet adına çektiği ızdırabı görüyor. Akşam oluyor eve geliyor gecenin bir vaktinde gündüz o ızdırap altında inleyen alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir de gece Rabbinin karşısında iki büklüm hışkırıklar içerisinde Allah'ım niye inanmıyorlar niye benim sesimi dinlemiyorlar diye ağlayan o gözlere şahit oluyor. Temsiliyeti Hazreti Fatma babasının hayatında çok iyi görmüştür. Günler Medine günleridir aynı ızdırap devam etmiştir. Mekke fethedilmiştir. Baba ocağı ana kucağı olan Mekke'ye 10.000 bin askerle girmiştir. Coğrafya genişlemiş o gün için neredeyse iki kıtayı zorlamış, zorlamıştır İslam askerleri. Ta Tebuk'a ulaşmıştır İslam askerleri. Medine'den 780 kilometre uzaklıkta iktidar olmuştur, güç olmuştur, servet olmuştur. Ama babanın evindeki o ızdırap hiç azalmamıştır. Bunu görmüş babadan. Bunu gördüğü için de babasının sözlerini aynen içselleştirmiş aklında hiçbir şüphe yok bana söylüyor ama kendisi yapmıyor gibi bir söz bir düşünce bir algı yok ne demişse baba kabul etmiş gereğini yerine getirmiş bir kız var ve böyle bir kız Risaletin evinden velayetin evi olan Ali'nin evine gelin olarak gidiyor Ali'de de aynı şeyi görüyor Ali de aynen aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi Ali öyle Fatma öyle ikisinin kurduğu o yuvada böyle bir ihsan şuuru var. Yani ne kadar dışarıda varsa ortaya koldukları amel itibariyle onun kat kat fazlası Rableriyle münasebetlerinde kendi iç dünyalarında var. Bugünün insanları gibi hadi sizi tenzih edeyim de kürsüyü işgal eden biri olarak ben söyleyeyim kendimi. Bütün her şeyini dış dünyaya açan biri değil ne kadar görünen kısım varsa onun daha daha fazlası iç dünyada Allah'la münasebetinde var. Böyle olan bir anadan ve babadan etkilenmezler mi çocuklar Allah aşkına? söylediğini yapmış yaptığını söylemiş yaptığını söylediği için de evlatları çocukları babalarından annelerinden bu manada duydukları şeyi yapma konusunda bir arzu oluşmuş işlerinde ehli o güzel meyveleri Hasan Hüseyin Zeynep Ümmü Gülsüm Caiz mi bu cümleyi söylemek bilmiyorum ama söyleyeceğim var mı Allah için söyleyin içlerinde bir çürük yok tertemiz hepsi birbirinden güzel birbirinden has. Niye zemin öyle de onun için temsiliyeti öyle bir algılamışlar öyle bir algılamışlar ki onlar da kendilerinden sonrakilere bunu temsil etmişler. Dolayısıyla Ehli Beyt'in hanesinde temsiliyet adına bir sıkıntı yoktur. Onlar bu manada örnekliği çok iyi algıladıkları için annelerinden babalarından dedelerinden bakın yaşadıkları çağa. Alem Hazreti Hasan'ın eliyle vahdeti, Hazreti Hüseyin'in eliyle şahadeti, Hazreti Zeynep'in eliyle izzeti, Hazreti Ümmü Gülsüm'ün eliyle de dirayeti olması gereken en üst noktada gördü öyle değil mi Allah aşkına vahdeti Hazreti Hasan öğretti işleyeceğiz o dersleri göreceksiniz onun vahdet adına ortaya koyduğu adım emin olun Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şahadet adına ortaya koyduğu adımdan geri değildir Bazen vahdet şahadetten daha ağırdır. Aslında Hazret Hasan'ın attığı o adımın kıymetini bilmezler. Bazen ileri geri konuşurlar. O adımın ne kadar büyük olduğunu vahdetin değerini anlayan, algılayan ancak bilebilir. Nasıl sergiledi bunu? Mesela Hazret Hüseyin Kerbela'nın meydanına yürüdü. Atası İsmail gibi... O boynunu zalim kılıçların gölgesine uzattığı zaman hiç içerisinden farklı bir mülahazaya kapı açmış mıdır? Niye hep ben demiş midir mesela? Niye hep biziz bedel ödeyen gibi bir söz söylemiş midir? Asla. Temsiliyeti öyle bir görmüştür ki gereği ise onu yapmıştır. Onun kardeşi o evin kızlarından biri Zeynep validemiz i̇bn Ziyad'ın sarayında Yezid'in sarayında hakkı hakikati haykırırken izzetlice bir tavırla hem de onun o tavrının altında yatan şeyde yine o zeminden aldığı teslimiyet değil miydi? Ümmü Gülsüm kimin hanımıydı? Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer Ehli Beyt'in damadıdır. Ömer gibi bir ha, birine Ömer gibi çok farklı birine Allah ondan ebeden razı olsun. Hanım olacak hem de gencecik yaşıyla Hazreti Ömer'i kendinden memnun edecek. Ömer'in kolları Ömer onun kollarında şehadete yürüyecek biliyorsunuz. O dirayet bile bize çok şey söyler değil mi? O dirayeti bile ortaya koyduran şey. Öğrendiği temsiliyet zemini değil midir? Temsiliyet adına Ehli Beyt'in örnekliği ortadadır. O konuda zaten hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ama ben bir rivayet aktarmak istiyorum size. Nasıl temsiliyeti annesinden babasından görmüş ve onu daha sonraki nesillere aktarırken ne üzerinden aktarmış bunu algılamamız için? Bize en azından bir örneklik teşkil etsin. Aktaracağım örneği Zemahşer'i El Kesşafında aktarır İnsan Suresinin tefsirinde. Yine Vahidinin sebebin üzülünde de vardır. Ama İmam Alusi bu rivayeti toptan reddeder. Ben hem lehde hem aleyhte iki şeyi de söyleyeyim. Artık siz değerlendirin. İmam Alusi reddetmesine rağmen birçok kaynağımızda bu rivayet. Sahih olarak değerlendirilir ve aktarılır. Olay şu. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin hastalanmışlar. Efendimiz de duymuş torunlarının hastalandığını. Gitmiş yanına bir grup sahabi alarak o eve doğru yürümüş. Eve vardığı zaman bakmış ki iki torunu da ateşler içerisinde yanıyor. Efendimiz zaten ne kadar sever onları biliyorsunuz. Hemen gözyaşları orada akmış yine mübarek gözlerden o haldeyken aleyhissalatü vesselam efendimiz ashab o tabloyu görünce daha fazla dayanamamış hemen çekmiş Hazreti Ali'yi bir tarafa sahabiden biri ya Ali demiş bir adakta bulun belki Allah o adağın vesilesiyle çocuklarına şifa verir. Hazreti Ali o misafirleri yolcu ettikten sonra evde Hazreti Fatıma var bir de Fıdda isimli bir cariyeleri var. O cariyeleriyle ilgili bir şey de söyleyeceğim biraz sonra size. Üçü orada şöyle bir adakta bulunurlar. Eğer çocuklarımız iyileşirse üç gün arka arkaya oruç tutacağız ve bir müddet sonra da Allah şifa verir iyileşir. Adaklarını yerine getirmek için de oruç tutmaya başlarlar. Oruç tuttukları o ilk gün evde yemek yok. Ehli Beyt'in hanesini konuştuk geçen derste. Hazreti Ali Şem'un isimli bir Yahudi tüccar var. Bazen onun ticaretine yardımcı olur Hazreti Ali. Varır onun yanına zırhını ona rehin olarak bırakır. Karşılığında bir miktar arpa alır gelir. Arpayı verir Hazreti Fatıma'ya, yemek yapmasını söyler. Arpa'nın bir miktarından Hazret Fatıma yemek yapmaya başlar. İftar vaktidir, oturulur sofraya. Tam ezan beklenirken kapı çalınır. Bir yoksul Allah için sadaka ister. Hazret Fatıma ile Hazret Ali birbirlerine bakarlar. Sofrada Hasan'la Hüseyin var. Zeynep var mı o günler bilmiyoruz. Hurmadır, sudur, ekmektir onlar bırakılır. Yemek olarak yapılmış o tabak alınır ve yoksula verilir. Ve o gün Ehli Beyt'in hanesi sadece onlarla iftar edecektir. Ertesi gün 3 gün oruç tutacaklar ya yine oruç tutulur. Yine yemek yapılır. Yine iftar vaktidir. Bu sefer bir yetim gelir. Kapıyı çalar. Ey Muhammed'in Ehli Beyti. Biz falancaların kimsesizleriyiz Allah için sizden sadaka istiyoruz der. Fatma anamız yine alır yemeği ona verir yine o gün sofrada ekmekle hurmayla suyla iftar açılır. Üçüncü gün yine aynen oruç tutulur yine sofra kurulur. Bu sefer bir esir gelir ister yine sadaka yemek yine onlara verilir yine ehli bey suyla hurmayla iftarını açar. O günün arkasından Hazreti Ali Hazreti Hasan'la Hüseyin'in elini tutar dedelerine götürür. Dedeleri bakar ki çocuklu, çocuklarının rengi benzi biraz solmuştur. Üzülür bir şey de söylemez onlara. Ellerinden tutar Fatma'ya doğru yürür. Yolda yürürken insan suresinin ilk ayetleri nazil olur. Ayetlerden 8. ayet onlar sevmelerine rağmen kendileri istemelerine rağmen başkalarına o başkaları kim? Yetime, miskine ve esire yemeklerini infak ederler ayeti onlar üzerine nazil olur. Efendimiz sevinçle o ayetleri Ehli Beyt'in hanesinde okuduğu zaman Ali'nin Fatma'nın sevincini varın siz. Hesap edin. Onların sevincine Hasan'ın Hüseyin'in nasıl şahit olduklarına siz artık tahayyül edin. Ehli Beyt'in hanesi böyle bir hane. Her haliyle temsiliyet adına bir şeyleri görüyorlar. Yani sadece okumak yok orada. Hayali şeylerden bahsetmiyorlar. Bizatihi hayatın içerisinde görüyorlar. Ve bu temsiliyeti onlar Gördükleri için de yaşama noktasında herhangi bir zorlukları yok. Bugünün insanı olarak bizlerin çektiği sıkıntının kaynağının neresi olduğunu varın siz buradan hesap edin. Hazreti Fatma'nın hayatının üzerinden analık kodlarından öğreneceğimiz ilk kod budur. Temsiliyet. Ya ikincisi? ikincisi muhabbet. Muhabbet olmazsa olur mu? Her ana ve baba çocuğunu sever değil mi? Sevmeyen var mıdır? Yoktur. Eğer gerçekten bir sıkıntı yoksa ana ve babalar evlatlarını severler. Ancak muhabbetin nasıl olması gerektiği konusunda Hazreti Fatma bize iki şey öğretiyor. Bir muhabbeti yüreğinizde saklamayacak Çocuklarınıza yansıtacaksınız. İki muhabbeti hayatınızda iyice ayarlayacak çocuklarınıza bunu göstereceksiniz. Aslında Hazreti Fatma'nın hayatının üzerinden muhabbetin nasıl olması gerektiği konusunda biz bu ipuçlarını yakalıyoruz. Birincisi neydi muhabbeti yüreğinize saklamayacaksınız onu çocuklarınıza yansıtacaksınız. Ya yansıtırsam şımarırsa onun önlemini al. Sen eğer şımarır diye ondan sevgiyi saklarsan ve bunu yansıtmazsan başını sıvazlamazsan alnından öpmezsen Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi kızının ellerini öpmezsen avuçlarını öpmezsen yerini onunla paylaşmazsan torunlarını bağrına basmazsan nasıl sevgiyi talim ettireceksin? Eğer muhabbet yoksa bir yerde orada gerçek manada talim ve terbiye de olmaz. Orada gerçek manada sevgi oluşmadığı için sağlıklı bir ilişki de olmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun için ısrarla tekrarla şunu söylüyor. Onlarca hadis vardır bakın bu konuda. Birini seviyor musunuz? Ona gidin söyleyin sevdiğinizi bilsin. Niçin? Çünkü sevgi paylaştıkça azalan bir şey değil çoğalan bir şeydir. Enes bin Malik naklediyor Ebu Davut'ta geçen bir rivayet. İsim aktarmıyor ancak başka rivayetlerde biz isme dair bazı ipuçları yakalayabiliyoruz. Oturuyoruz diyor aleyhissalatü vesselamın etrafında. Birisi ashabdan biri önümüzden geçti selam verdi selamına mukabelede bulunduk bizi geçti. O mecliste bulunan birisi dedi ki ya Resulallah vallahi ben falanca sahabi çok seviyorum. Efendimiz dedi ki söyledim mi ona çok sevdiğini hayır ya Resulallah git söyle sevdiğini bilsin dedi. Anında kalktı o sahabi koşa koşa vardı o zatın yanına ona dedi ki vallahi seni çok seviyorum o da dedi ki sen beni Allah için seviyorsun ya Allah da seni sevsin vallahi ben de seni seviyorum Enes diyor ki bu manzarayı seyrediyoruz hepimiz sevindik ama bir baktık ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir seviniyor öyle bir seviniyor ki onun o yüzündeki ifade hepimizi daha fazla sevindirdi. Niçin? Sevgi olmazsa eğer İslam toplumu diye bir şey olur mu? İslam cemaati diye bir şey olur mu? Birbirimizi Allah için sevmezsek, cebimizden dolayı, makamımızdan dolayı, mevkimizden dolayı seversek sağlıklı bir toplum olabilir miyiz? Bugün hastalığımız da bu değil mi zaten? Selamı bile birbirimizden esirger bir duruma geldik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam selamı yayınız demesine rağmen bunu bir emir olarak bizlerin üzerine yüklemesine rağmen. Seveceğiz ve Allah için seveceğiz. Sevdiğimize de sevdiğimizi söyleyeceğiz. Çocuklarımıza da bunu yansıtacağız. Yansıtmak zorundayız bunu yapmazsak eğer. Emin olun gerçek manada biz muhabbeti çocuklarımızın yüreklerine tam anlamıyla yerleştirmiş olamayız. Böyle olmadığı için de bugün sevgisizlikten dolayı nesiller kırılıyor. Bakın sevgiyi görmemiş ki başkalarına sevgi yansıtsın. Ama Hazreti Fatma aleyhissalatü vesselam efendimizden sevgiyi gördü. Hem de çok farklı bir örneklikle gördü. Gördüğü için yansıttı çocuklarına Hasan'ı da Hüseyin'i de Zeynep'i de Ümmü Gülsüm'ü de Her biri birer sevgi kahramanı olarak kimden ne görürlerse görsünler Hiçbir şeye takılmadan o sevgiyi ne yaptılar? Başkalarına yansıttılar çünkü yetiştikleri muhabbet zemini onlara böyle bir şey kazandırttı Muhabbet meselesinde Hazreti Fatma'nın bize söylediği ikinci şey neydi? Asla hayatınızda muhabbetin ayarını kaçırmayın. İyice ayarlayın ki o ayardan dolayı çocuklarınız sevgi kurbanı olmasın. Nasıl? Sevin. Çok sevin. Tırnağına dünyaları vermeyin. Ama Allah'ı çocuklarınızdan çok sevin. Asla Allah'ın hakkını Çocuklarınıza çiğnetmeyin. Bunu gösterdiler bize ve bunun adına onlarca şey söylediler. Hatırlayın Allah aşkına 5-6 yaşında çocukluk halindedir o rivayet. Hazreti Hasan dedesinin kucağındayken sadaka hurmalarından bir tanesini ağzına attığı zaman Efendimizin tavrı ne olmuştu? Keh keh. İrmi biha demişti at at onu kık demişti çocuk çiğnemeye başlamıştı. Bir hurma ne olur? Çocuğun ağzını açmış efendimiz parmaklarıyla o hurmayı çıkarmıştı. Allah'ın hakkı o. Allah'ın hakkı olduğu için beşere çiğnetmeyecek. Orada hak adına çocuğa olan sevgisi asla öyle bir haksızlığa meydan vermeyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde Hazreti Hasan kaç yaşındaydı? 7 yaşında. Bir yaş var aralarında fark olarak Hazreti Hüseyin'in o da 6 yaşındaydı. 7 yaşında Hazreti Hasan'a Tirmizi'de geçen bir hadis şimdi okuyacağım size. 7 yaşında artık kim bilir ömrünün sonunda mı dedi Efendimiz yoksa Hasan 6 yaşındayken mi dedi onu bilmiyoruz. Ama 7 yaşında diyelim biz artık ömrünün sonlarında Hasan'a söylediği söz şudur efendimizin. Ey Hasan 5 vakit namazını aksatmadan kıl. 7 yaşındayken torununa dedenin söylediği söz. Sana şüpheli olan şeyleri terk et. Şüphe olmayan şeylerden sakın. Şüphe olmayan şeylere yönel. Doğruluktan ayrılma. Çünkü doğruluk insana huzur verir. Yalan ise insanı huzursuz eder. Tirmizinin kıyamet bahsinde geçen bir hadis bu. Ne anlar diyor musunuz siz 7 yaşında bir çocuğun? Biz anlamadığını zannediyoruz. O iyi anlıyor. Nasıl anladığının örneğidir işte Hazreti Hasan. Eğer biz çocuklarımıza bu manada değer verir ve onları muhatap olarak alır da Aleyhisselatu vesselam efendimiz gibi onların namazlarının üzerine 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında titrersek netice budur. Seveceğiz ama sevginin kurbanı olmayacağız. Bakın bugünün dünyanın dünyasının insanlarına sizi tenzih ederek konuşacağım. Beşinci sınıf altıncı sınıf öğrencisi kaç yaşında? On yaşında, on bir yaşında, on iki yaşında. Altı buçukta kışın okula gönderiyoruz değil mi? Ve hiç de bundan zorlanmıyoruz, darlamıyoruz. Ama aynı çocuğumuzu sabah namazına uyandırmıyoruz çoğu zaman. Analık babalık damarımız çocuklarımızı namaza uyandırmaya engel oluyor. Ama dünyevi şey olduğu zaman okul için, şu için, bu için... Hiçbir şey gözümüze gözükmüyor. Sevgi kurbanı budur işte. Orada bir ayar noktasında sıkıntı var. Ama Hazreti Fatma'nın bize öğrettiği bu. Seveceksin hem de gözünden sakınacak kadar seveceksin. Gözünden sakındığın evladını Allah'tan sakınmayacaksın. Ölçü budur. Bunun ötesinde başka bir şey de olmaz. Muhabbet duyuyor Hazreti Fatma muhabbet duyduğu için bakın o kadar sıkıntılara rağmen o kadar zorluklara rağmen o kadar yokluklara rağmen çocuklarının bakımını başka hiç kimselere havale etmiyor. Yoktur böyle bir şey. Selman'ı Farisi'den bu konuda gelen bir rivayet var. Bilal'i Habeş'ten bu konuda gelen rivayet var. Ben Bilal'in rivayetini aktarayım size. Namaza doğru yürüyorum diyor Bilal-i Habeşi. Ehli Beytin hanesine uğradım selam verdim. Bir de ne göreyim Fatıma annemiz hamurla unla uğraşıyor. Çocuklar da orada bir kenara düşmüş ağlıyorlar. İlk artık doğumlarının ilk yılları hicretin kaçıncı yıllarıysa namaza gideceğim diyor. Efendimiz beni bekliyor peygamberin mescidinin müezzinidir. Dedim ki ey Fatıma ne yapmamı istersin sana un yapmakta mı yardımcı olayım yoksa çocuklarla mı ilgileneyim? Dedi ki çocuklarla ben ilgileneyim sen unu yap ve ben çocuklarla ilgilenmesi için ona yöneldim o da çocuklarıyla ilgilendi işi bitirdim koştum Mescid-i Nebevi'ye baktım Efendimiz beni bekliyor biraz da sinirlenmiş Efendimiz ya Resulallah gadaplanma dedim şöyle şöyle oldu. O anda güldü aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen ona yani Fatma'ya merhamet ettiğin için Allah da sana merhamet etsin dedi. Buradaki tavırı anladınız mı? Mesela bazen duyuyoruz etrafınızda da şahit olmuşsunuzdur. Hanımlar kusura bakmasın burada olmadıkları için rahat da konuşabiliyorum zaten. Bazen evin işlerinin yüzünden çocuklarını ihmal ediyorlar. Hazret Fatma bakın ne dedi anaya da dedi babaya da dedi. Hiçbir şey evlada alakaya engel olamaz olmamalı. Aslında Bilal'e diyebilirdi sustur şu çocukları ben yapayım onu diyebilirdi demedi onu. O iş daha mühim. Ana evladına o muhabbeti gösterecek küçükken gösterecek ki o büyüdüğü zaman o muhabbetin tezahürlerini hayatında yansıtsın. 4 yaşında 5 yaşında kreşlere mahkum edilen çocukların sonraki yıllarda nasıl sıkıntılar çektiğini varın siz buradan anlayın. Bir başka rivayeti aktarıyor bize. Hazreti Ali kendisi aktarıyor. Dedim ya onun Fıdda isimli cariyesini unutmayın diye. Onun nasıl eve geldiğini de öğreneceğiz buradan. Ümmü Gülsüm'e hamiledir Hazreti Fatıma. Yine ev işleriyle uğraşıyor. Tandırla uğraşırken karnını tandıra değdiriyor ve bir miktar yanıyor. Hamile de olduğu için. Hazreti Ali'de Hazreti Fatma'da çok korkuyorlar o çocuğa bir şey olacak diye olaydan Efendimiz aleyhissalatü vesselam haberdar olunca hani istemişti de Efendimiz hizmetçi göndermemişti ya hamilelik süresi bitene kadar Fıdda isimli cariyeyi o eve hizmetçi olarak Fatma'ya yardım etsin diye gönderiyor. Geliyor o hanım çok becerikli bir hanım olduğu söyleniyor kaynaklarda. Hazreti Fatıma o hanıma söylediği söz şudur. Ne yapmak istersin? Evin işleri şunlar hepsini sen yap yok. Ne yapmak istersin? Yine bir şey öğretecek yine bir güzellik ortaya koyacak. Hanım da diyor ki ne istersen yaparım. Hangi işi bana verirsen ver. Çocukların bana olsun sen evin işlerinden şunları yap diyor. Yine çocuklarının bakımını kendi üzerine alıyor. Muhabbet ile yetiştirecek Hasan'ını, Hüseyin'ini, Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü. Muhabbet ile yetiştirecek. Muhabbetsiz kalmamaları için ne kadar zorluk olursa olsun, sıkıntı ne olursa olsun asla onun ötesinde bir şey yapmayacak. İşte Hazreti Fatma'nın hayatından... Analığın kodlarına dair öğreneceğimiz ikinci esas da buydu. Üçüncüsü neydi? Merhamet. Merhamet talim ve terbiyenin temeliydi değil mi? Sufa Mektebi derslerini hatırlayın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile sahabeyi sahabe yaparken merhamet üzere yapmıştı. O merhametle sahabeyi kazanmıştı. Aynı şeyi kızına gösterdi Efendimiz babasından gördüklerinin aynısını evlatlarına yansıttı Hz. Fatıma. Yat olmasaydı mesela örnekleri var. Anadolu'da geçen derste de söyledim. Babalar biraz çocuklarına yüz vermezler, yüzlerini öpmezler, başlarını sıvazlamazlar. Aman şımarmasın diye. Böyle yetişen birisi evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Ne yapacak? Baba gibi mi davranacak? Çocukken eleştiriyordu babayı çok ilginçtir. Öyle yetişen insanların çoğu kendileri anne ve baba oldukları zaman aynen babaları gibi davranıyorlar. Sen dün eleştiriyordun niye aynısını yapıyorsun? Muhabbetli, muhabbetsizlikten sen sıkıntı duyuyordun. Merhamet görmemiştin. Şimdi çocuklarına sen merhameti çok görüyorsun. Yok böyle bir şey. Bizim dinimiz... Merhamet üzere kurulmuş ailelerimiz de böyle olmalı merhamet olmazsa eğer birçok şey eksik kalacak birçok şey orada farklı bir biçimde tezahür edecek Hatırlayın aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatından birkaç tabloyu Akra İbni Habistir o da sahabedendir ama bedevi liderlerden biridir biraz bedeviliğin verdiği şeyle sert mizaçlı birisidir Medine'de bir tabloya şahit olur Hasan Hüseyin girer içeriye Efendimiz hemen onları bağrına basar öper koklar kucağına oturtturur alır onları sever seyrediyor Akra İbni Habis. Ya Resulallah diyor benim on tane çocuğum var daha ben bir tanesinin başını öptüğüm yok. Ne diyor Efendimiz Allah senin kalbinde merhamet almışsa ben ne yapayım? Senden Allah merhameti esirgemişse ben ne yapabilirim? Bu Allah'ın verdiği bir merhamettir. Nasıl yansıtılmaz çocuklara? Allah o merhametin çocuklara yansıtılmasını istiyor. Efendimiz onun için çocuklarına yansıtıyordu. Onun için Fatıma validemiz kendi çocuklarına bunu yansıttı. Efendimizden onu gördü çok farklı bir biçimde gördü bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına şöyle bir bakın birçok alanda zirve adına şeyler görürsünüz de ama mesele merhamet oldu mu çok farklı bir noktada durur aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah kendi esmasının iki tanesini peygamberine kullanıyor Tevbe suresinin son ayetlerinde değil mi? Lakad jaaekum rasulun min anfusikum, azizun alehi ma anittum, harisun aleikum, bil mu'minin raufun rahim, rauf ve rahim. Böyle bu ayet çok şey söyler bize. Lakad jaaekum rasulun min anfusikum, sizin kendi nefislerinizden bir peygamber an dolsun ki Allah size göndermiştir. Sizin nefislerinizden Hazreti Fatma Validemiz Zayıf bir rivayettir ama Gerçekten hoş bir şeydir Onu aktaracağım size Min enfusikum kısmını Min enfesikum Diye okuyor Sizin nefislerinizden değil de Sizin en nefisiniz En hasınız en güzeliniz Diyor e zaten öyle değil mi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İnsanlığın en hası o değil mi En enfesi Görüldüğü zaman nefes keseni o değil midir? Dolayısıyla rivayet zayıf bile olsa hakikattir bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyledir. Peki o nasıldı? Azizun aleyhi ma anittum. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Harisun aleykum. O sizin üzerinizde bir haristir. Hırs ile. Sizin üzerinizde titreyen birisidir, bir ana gibi ananın daha ötesi hatta. Bir müminine raufun rahim, o müminlere karşı raufdur, şefkatlidir, rahimdir, merhametlidir. Efendimiz böyle ifade ediliyor Kur'an tarafından, böyle bir merhameti var. Anlatsak onun merhametini saatler lazım. O merhameti aynısını çocuklarına da yansıtmıştır efendimiz. Hazreti Fatma babasından öğrendiğinin aynısını çocuklarına yansıtmıştır. Merhametle yetiştirmiştir Ehli Beyt'in o güzel meyvelerini. Dolayısıyla analığın kodlarından üçüncüsü olarak öğreneceğimiz budur. Dördüncüsü neydi? Adalet. Adalet. Analığın kodları bakın Devlet başkanından falan bahsetmiyoruz Biz adalet deyince hep aklımız oralara gider Babanın evladına karşı adaleti Ananın evladına karşı adaleti Birbirimize karşı adaletimiz Bunlar bizim için önemli şeylerdir Sadece adalet devletin işi değildir ki Adalet nedir? Adl Arap dilinde eşitlik demektir Ancak adlın zıttı Cevr'dir. Cevrin kelime manası zıttından kelimenin manasını yakalamak daha doğrudur. Cevrin kelime manası hakkaniyetten sapma haksızlık etmedir. Buradan neyi anlıyoruz? Adalet eşitlik değildir. Adalet hak sahibine hakkını vermektir. Eşitlik diye bir adalet olmaz. Bu yanlış bir şey. Bazen eşit diye gözüken şeyler başkalarına haksızlık olabilir. Şimdi mirası paylaştırırken biz erkeğe verdiğimizin yarısını vermiyor muyuz? Kızlara öyle veriyoruz. Haksız mı davrandık? Allah böyle dedi böyle yaptık. Allah'ın dediği en doğrusudur. İman ettik biz buna. Ortada eşitlik olmasa bile adalet vardır. Çünkü Rabbimiz bizim anladığımız anlayamadığımız nice hikmete binaen böyle bir yasayı koydu Kur'an'a. Ve biz bu yasaya baktığımız zaman işin arka planını ki biz ona hikmet diyoruz değil mi? Hikmet boyutunu sorguladığımız zaman ne kadar adil olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla adaleti böyle anladığımız zaman doğru anlarız. Hak ettiğine hakkını vermek. Adaleti anne ve baba hayatlarında esas olarak edinecek ve çocuklarına bunları yansıtacak. Çocuk da çocukken zulme karşı durmayı öğrenecek. Zalimin yanında yer almamayı anne ve babasının zulme kapı açmamasından öğrenecek. Bazen biz fark etmeyiz böyle şeyleri çok ince noktalardır bunlar. Bunlar. Ama çocuğun şahsiyetini etkileyen en önemli sebeplerden bir tanesidir. Hazret Fatma öyle bir babanın kızıydı ki o baba aleyhissalatü vesselam şu sözü söyleyecekti bir gün. Adaleti zulme galebe çalan cennette zulmü adaletine galebe çalan ise cehennemdedir. Ne, yap, ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Adaletin aslında herkes için geçerli olduğunu söyledi. Zulme meyil de var insanın içinde. Eğer insan o meylini engeller ve adaletini galebe çaldırırsa zulme Allah'ın izniyle cennettedir. Aksi olursa cehennemdedir. Bu sözleri duyacak babadan gelecek velayet evine velayet evinin Sultanı olan Hazreti Ali de haklı olmak kadar haklı kalmak da mühimdir diyecek. Bir ömür adaletten ödün vermeyecek. Aynı evdin bir sakini Hazreti Fatıma adalet ile yetiştirecek çocuklarını. Hayatında adaletin birçok örneği vardır pek biz o örnekler üzerinden o kıyası yapmayız yapmamız için vereceğim o örnekleri size geçen derslerde de aktarmıştım Zehebi'nin siyerinde geçer bu rivayet hepiniz biliyorsunuz güreş tutuyorlar Hasan ile Hüseyin 5-6 yaşlarında çocuk Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor Hazreti Hasan'a hadi Hasan diyor hadi seni göreyim diyor Hasan'ı şevklendiriyor adalet duygusuyla Hazreti Fatıma şunu söylüyor ya Resulallah niye Hüseyin'in yanında değilsiniz o daha küçük ona da söyleyin onu da şeflendirin. orada ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam baksana Cibril de Hüseyin'in tarafında diyor aslında orada Hazreti Fatma'nın o sözü adalet için söylenmiş bir söz Adalet duygusundan dolayı öyle bir tepkisi var ortada. Yoksa Hasan da onun Hüseyin de onun. Hazreti Ali rivayet ediyor bize. Bir gece diyor geç oldu bizim evimize gelmişti Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kal burada dedik ya Resulallah bizim evimizde kaldı. Herhalde daha evleri Mescid-i Nebevi'nin yakınlarına taşınmadığı zaman diliminde olsa gerek. Gecenin bir vaktinde... Hasan uyandı su istedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 60 yaşlarına merdiven dayamış dikkat buyurun bir dede o bütün dedelere itaf olunur. Ali diyor ki bize bırakmadan kalktı yataktan siz durun dedi ben getiririm. Su var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Suya değil de dışarıda bir koyuna yöneldi Efendimiz koyundan süt sağacak torununa getirecek. Efendimiz sütü sağıyor içeriye giriyor Hüseyin uyanıyor. Ben de isterim ben de isterim diye ağlamaya başlıyor. Zaten Hazreti Hüseyin biraz Hazreti Hasan'a göre gerçekten farklı bir yapısı vardır. Ağlamasına rağmen dikkat edin çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Ağlamasına rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hasan'a veriyor sütü. İçiyor sonra Hüseyin'e veriyor. Hazreti Fatma bu manzarayı görünce babacığım diyor herhalde sen Hasan'ı çok seviyorsun ki ona verdin. Hayır diyor kızım önce o istedi. Adalet bu önce o istedi. Önce o istediği için Hüseyin ağlasa da sesiyle ortalığı çınlatsa da orada bir şey öğretilecek. Çocuklara bir şey öğretilecek. Verseydi Hüseyin'i Hüseyin'i memnun edecekti. Ama Hasan'ın yüreği kırılacaktı. Hasan mağdur ol olacaktı. Belki Hasan'ın adalet duygusu zedelenecekti. Onu zedeletmeme adına Efendimiz'in ortaya koyduğu tavır budur. Çok belki basit gözükür bize. Biz bu menkıbeyi anlatırız. Menkıbe olarak anlatırız. Ama olayın üzerinden bu mesajları algılamakta zorlanırız. Algılamayız istifade de etmeyiz. Burada asıl olan çocuklara adaletin talimidir. Böyle bir zeminde yetiştikleri için o çocuklar adaletin zirvelerini zorladılar. Her daimde adalet üzere oldular. 200 küsür yıllık Ehli Beyt'in tarihini biliyoruz. Anlatacağım ben ilerleyen derslerde. Emeviler dönemindeki tavırlarını. Abbasiler dönemindeki tavırlarını. Vallahi billahi tallahi yeminle söylüyorum. Ki gördü, göreceğiz. Siz de en azından biliyorsunuz. Ehli beytin hiçbir mensubunun hayatında zulmün zerresi olmamıştır. Sadece Hasan Hüseyin değil mesele. Öyle bir zeminde yetiştiler ki onlar. Hiçbir zaman zulme taraftar olmadılar. Başları gitti işkencelere, sıkıntılara, sürgünlere muhatap oldular. Ama hiçbir zaman zalime eyvallah etmediler. Tarih bunun örneği, örnekleriyle doludur. Onların böyle bir kametinin sebebi Ehli Beyt'in hanesinde ekilen o ilk tohumlardı. Öyle bir ekilmişti ki o tohumlar netice itibariyle böyle meyveler verdiler. Bu da dördüncüsüydü. Beşincisi salihat. Ne demek salihat? Salih amelin çoğulu. Salih ameller. Ama burada ben başka bir manada kullanıyorum bunu. Ehli Beyt'in hanesinde Hazret Fatma... Analığın kodlarını aleme öğretirken gösterirken bu noktaya da dikkat çekiyor. Nedir o? Çocuklarıyla ailenin fertleriyle hepsinin ortak salih amellerini çoğaltmak. Bir tarafta bu ameller çokken bir tarafta yok değil. Babada da anada da çocuklarda da salih amel adına gayret var. Ve ortak bir zeminden beslenme var. Ortak bir zeminde beslenme olduğu için duygu, düşünce, eylem noktasında bir birliktelikler var. Baba başka bir sevdanın peşinde, ana başka bir yerde, çocuklar başka bir yerde değil. Hepsi aynı yerden besleniyorlar. Aynı yerden beslendikleri için de aynı tepkileri veriyorlar. Aynı amelleri ortaya koyuyorlar. Bakın bugünkü sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Hanım mahallede bir Kur'an kursuna gidiyor. Selametle yol açık olsun gitsin bizim derdimiz o değil bir şeyi çözmeye çalışıyoruz. Bey başka bir yerden bir şeyler alıyor. Çocuklar okuldan bir şeyler alıyorlar. Her birinin beslenme kaynağı farklı. Eve gelecekler ne olacak? Konuşsalar birbirlerini yiyecekler ya da hiç konuşmayacaklar. Ortak bir zemin yok ki ortak bir havuz olmadığı için de ortak bir duygu düşünce eylem birlikteliği yok. Ama gelin Ehli Beyt'in han hanesine onların avantajı vardı elbette ki büyük bir avantajdı görmemezlikten gelmemek gerekir. Mescid-i Nebevi çoluk çocuk genç ihtiyar herkesin ortak zeminiydi. Beslendikleri kaynak belli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı kaynaktan beslendikleri için ortaya koydukları bütün amellerde de birliktelik var. Ancak Fatma anamızın bu manada bize öğrettiği önemli bir şey var. Ablası Rukiye validemiz Baki kabristanlığında metfun. validesi Fatma binti Esed o kabristanlıkta metfun. Amcası babasının amcası ama o da amcam diyor. Hazreti Hamza Uhud şehitliğinde metfun. Fatıma anamız ne zaman gerek Baki kabristanlığına gerek Uhud şehitliğine yürüse bir tarafında Hasan vardır bir tarafında Hüseyin vardır. Bir şeyler söylemiyor mu bunlar size? Gidecek mezarlığa giderken bir şeyler anlatacak. Oturacak orada gözyaşı dökecek ve onlar Hamza'yı görmemelerine rağmen Hamza'nın aşığı olarak büyüyecekler. Hazreti Hüseyin'in dünyasında Hazreti Hamza'nın yerine şöyle bir baktığınız zaman bunu anlarsınız. Görmediği halde o Hamza aşkı nereden geliyor? Anası ekti o aşkı onun yüreğine. Musab'ın aşkı var Hüseyin'in dizelerinde. Musab'ı da görmedi. Ama demek ki Uhud'a götürürken ana yolda onları anlatıyor. Hamza vardı bir dağ gibi Uhud'un meydanında deyip Hamza'nın bir dağ gibi yıkılışını anlatıyor Uhud'un meydanında. Ve çocuklar bunlarla büyüdükleri için aşkları, heyecanları bunlar oluyor. Bugün biz Evlerimizde bunları konuşmadığımız için çocuklarımızın yürek, yüreklerine o aşkı ekemiyoruz. Eğer bizler salihatı hayatımızda ve evlerimizde çoğaltırsak hiç değilse bir vakit namazı cemaatle evde kılsak hiç değilse haftada bir gün evin fertleriyle oturup Kur'an'dan hadislerden Ufacık bir pasaj okusak. Bunların hiçbirini yapmadık. Hadi diyelim zorlandık. Yapanlarınız var biliyorum. Ama zorlandık. Hiç değilse günde bir defa sofranın başında bir araya gelsek ve muhabbet etsek. Muhabbet etsek ama birbirimizi yesek değil. Gerçekten muhabbet etsek. Sofranın başında konuşsak. Sofranın başında bir şeylerden bahsedip. Soframızı o güzelliklerle şenlendirsek birçok şeyi çözeceğiz inayın ki. vesselam Efendimiz sahabinin hanımlarına bunu öğretti. Medine'deki mektebin adıydı suffa evlerdeki sofra da evlerdeki suffa idi. Her suf, sofra başı aslında bir suffa mektebiydi. Böyle anlaşılmalı ve böyle algılanmalıydı. Böyle algıladıkları içinde sofranın başında onlar birçok şeyleri konuşarak çocuklarını yetiştirdiler. Dolayısıyla salihatı bu manada hayatlarımızda çoğaltmanın yollarını zorlayacağız inşallah. Altıncısı ve sonuncusu nedir? Sebat, sabır. Ne yaptıysanız yaptınız olmadı ne olacak? Hiçbir şey de olmayacak. Nuh gibi olacaksınız inleyeceksiniz inleyeceksiniz başka da bir şey yapmayacaksınız. Siz anne ve baba olarak elinizden geleni yaptınız. 950 sene yapan Nuh gibi yaptınız diyelim. Her seferinde el uzattınız çocuklarınıza yine de icabet edilmedi. Gemiye bineceksiniz tufan olacak. O tufan her şeyi alt üst edecek. Hadi oğlum deyip yine el uzatacaksınız. Yine gelmeyecek. Yine de beddua etmeyeceksiniz. Yine de kötü söz söylemeyeceksiniz. Sebat bu, sabır bu. Sonuna kadar dua dua ya haykıracaksınız. Ana ve babaysanız eğer yapacağınız budur. Onun için sabır, sebat da bu işin en önemli ayağıdır. Şimdi dostlar altı tane kavram söyledim. O altı kavramdan altı tane de cümle söyleyerek sözlerimi noktalıyorum. Hazreti Fatma'nın hayatının üzerinden alacağımız mesajlar bunlar. O altı kavram bizim hayatlarımıza neler söylüyor? Bir teslimiyeti hayatında tam anlamıyla göster ki çocuklarına söz dinletebilesin. Yaşadıklarını yaşatabilesin Yaşatmanın yolu budur Ancak yaşayan yaşatabilir Onun için temsiliyeti hayatında dirilteceksin Hayatında diyorum kusura bakmayın Nefsim ondan beri değil hayatımızdadır aslında o sözün anlamı Hayatımızda dirilteceğiz ki O çocuklarımız bizlerde görsün Yaşadıklarımız onlara da yaşatsın İki Muhabbeti hayatının esası kıl ki yüreğinden yüreklerine uzanabilesin sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin Vallahi sevginin açmadığı kapı yoktur ama yürekten yüreğin ta derinliklerinden öyle duyun öyle bir aşkınız olsun bakın yüreklerinden yüreklerine neler ulaşıyor ve o köprüler nelere sebebiyet veriyor? Nasıl sıkıntılı haller kendiliğinden güzelliğe dönüşüyor göreceksiniz. 3. Merhameti vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki menfaat üzere değil şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin. Çok mühim bu madde bir daha söylüyorum bunu. Merhameti vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki menfaat üzere değil şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin. Hepimizin söylediği masum bir cümle var. O masum gibi gözükür ama çok da masum değildir. Deriz çocuklarımıza sakın öyle yapma beni mahcup etme. Bu menfaat perest bir sözdür. Çocuklarınızın bir şey yapmamasını mı istiyorsunuz? Eğer merhamet üzere yürüyecekseniz sözünüz şu olmalı. Sakın öyle yapma mahcup olma. Mahcup etme ile mahcup olma arasında çok fark var. Onların yapmamalarını onlar için istemeli. Peki bunu nasıl ister bir anne ve baba? Eğer merhamet üzere ise ister. Menfaat üzere ise Asla bunu söyleyemez. 4. Adaleti hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin sahibi olabilesin. Sen adaleti böyle doğrul ki Allah da sana adalet üzere olan yiğitler nasip eylesin. 5. Salihatı evinde çoğal ki İyiliğe doymayan sahabice hel min mezit daha ötesi yok mu şuurunu arzulayan ve hayırlarda yarışan evlatların anne ve babası olabilesin. Asla yeterli görme sahabinin ahlakıdır bu hel min mezit bu yaptın bir şey daha ötesini yaptın bir şey daha ötesini arzula salihatı çoğalt evinde çoğalt ki o çoğalan salihattan çocuklar da nasiplensin. Altıncısı ve sonuncusu. Sebatı sabrı her daim kuşan ki. Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de. Evlatlarından ümit kesmeyesin. Onları defterinden silmeyesin. Var mı böyle bir hakkı ana ve babanın? Asla yok. Ne olursa olsun defterden silme yok sadece ana ve baba için değil Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı kızdıran en fazla kızdıran sözlerden bir tanesidir falancadan adam çıkmaz sözü ne zaman ağzınıza gelse bu söz Efendimiz'i hatırlayın çıkmaz deyse Allah yaratmazdı deyin biz onda göremiyoruz o adamlığı din onun yolunu verin ama siz kimselerin defterini böyle dürtmeyin. Böyle yapmayacağınız gibi evlatlarınız için de bunu yapmayın. Siz ümit kesmeyin vallahi Allah ümit kesmez. Allah ümit kesmezse de eğer bir gün olur o da meyve verir. Ben bir dua edeceğim siz gönülden bir amin deyin bu duaya. İmtihanların en ağırıdır evlatla imtihan. Allah bizi evlatlarımızla imtihan etmesin. Amin. O imtihanla baş başa kalırsak da hakkıyla ödemeyi nasip eylesin. Amin. Evlatlarımızla, nesillerimizle, zürriyetimizle beraber bizi cennetine alsın. Amin. Bizim sulbümüzden, neslimizden cehennemi hak edecek... Cehenneme düşecek nesiller Çıkarmasın Amin. Ya Rabbi biz cenneti nesillerimizle Beraber istiyoruz bize bunu Nasip eyle Amin. Bizi birbirimizin cenneti eyle Amin. Bizi çocuklarımızın cenneti Eyle Amin. çocuklarımızı da Bizlerin cenneti eyle Amin. Onların ellerinden biz tutamıyoruz Sen ellerini bırakma ya Rabbi Amin. Çocuklarımıza sen Sahip çık ya Rabbi Asrı felakette yaşıyoruz Asrı saadette yaşayanların çok farklı avantajları vardı. Felaket aslında yaşamak zordur. Felaket aslında yaşayan çocuklarda zorluklar içerisindedirler. Ya Rabbi sen onlara sahip çık. Bizleri onlara sahip çıktırt. Onların ellerinden tuttur. Hep beraber bizleri cennete yürüt ya Rabbi. Subhanek Subhaneke mevebi ve bihamdik. Eşhedü la ilahe illa ente. Estağfuruke ve töbü ileyik. وَآخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Fatiha.